Ee, hocam bir kişiye karşı sevgisini gizleyip iffetini muhafaza ederek sabredenin günahlarını Allahu Teala affedip cennetine koyar diyor. Bunu evet. nasıl anlamalıyız diye sormuş. buyrun hocam. Evet. Yani hadis-i şerif olarak da bazı kitaplarda geçiyor bu. Ee, şöyle anlamak lazım. Yani bir insan e, günah işleme imkan olduğu halde günah işlemesine bir mani yok. Hı hı. Efendim yasaklayıcı bir şey de yok. Evet. Ancak buna rağmen Günahı işlememek için o günaha işlememek için Cenab-ı Hakk'ın korkusundan Cenab-ı Hakk'ın öfkesine maruz kalmamak için rızasını kaybetmemek için bir insan o günaha işlememek için efendim gayret sarf ediyorsa o günahı işlemekten imtina ediyorsa elbette bunun mükafatı çok büyüktür. Evet. Bu ifadelerle değil ama benzer ifadelerle sahih hadisler de var. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arşın gölgesinde kıyamet günü gölgelendirilecek 7 sınıf insanı sayıyor hiçbir gölgenin olmadığı o günde Yüce Allah'ın himaye edeceği yedi sınıf insan yedi grup insan bunlardan bir tanesi de Racun'un dahahu İra etun za ve Cemalin öyle bir gençtir ki gayet güzel makam mevlikeesi parası da olan bir hanım onu günah işlemeye davet ediyor çağırıyor ama o insan ben Allah'tan korkarım diyerek Allah'tan utanırım diyerek o günah işlemeye yaklaşmıyor. Şimdi bu insanın Yüce Allah Celle Celle'ye Kıyamet gününden himayesini alacak. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de neden zikretmiş Cenab-ı Hak acaba? ahsan kasas diyor Rabbimiz. Kısaların en güzeli. Bir, tabi pek çok hikmet var o surenin içerisinde. Onlardan bir tanesi de Rabbimiz iffetli olmanın, Allah'ın bir yasağını çiğnememek için gerekirse hapse ve zindana bile düşmenin nasıl bir yiğitlik olduğunu Yusuf Aleyhisselam'ın şahsında bize gösteriyor. Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ı da çağırdılar, günaha çağırdı. Ama Yusuf Aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi zindan, Rabbisicnü ahabbü ileyye mimme yed'unani ileyye. Ya Rabbi zindan, onların beni davet ettiği şeyden daha iyidir benim için. Zindana gideyim ama ben senin yasakladığı bir yasakladığın bir şeyi işlemeyeyim." Dolayısıyla bir Müslüman bir insan e, helaline her zaman Rabbimizin helal saydığı şeylerin peşinde olacak. Yani bir hanımefendiyi seviyorsa ona düşen elinden geldiği kadar helal dairede onu kendisine zevce etmek için, eş etmek için gayret sarf eder, çalışır. Ancak her zaman dünyada insan istedikleri olmuyor. Bazen insan birisini sevebiliyor. Ancak kısmet kendisine yar olmuyor, başkasına yar oluyor. Peki Müslümana düşen vazife nedir burada? Müslüman iffetini muhafaza edecek, başkasının helaline gözünü kesinlikle uzatmayacak, efendim haram nazarla bakmayacak ve sırf Allah için... Allah için o günahtan da imtina edip bu şekilde de vefat ederse inşallah çok büyük mükafatlar ahirette kazanacaktır.